Sonuç Melek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlar arasında gezineceğimiz bu geceki seçkimizin açılışını... ...Alman müzisyen Mark Richter'in Black to Com projesiyle yaptık. Müziğinde analog prodüksiyonundan dijital manipülasyonu tüm stüdyo olanaklarını harekete geçiren... ...ve alabildiğine özgür bir işitsel mecada gezinen Richter... ...yeni uzunçaları Seven Horses for Seven Kings'de... ...melodiden uzaklaşıp ritim olgusuna yabancı kalmayan bir soyutluğun peşine düşmüş. Aynı zamanda canlı performanslarının ham enerjisini de kayıtları yansıtmaya amaçlamış... Ee, bu albümden yer alan az önce kulak verdiğimiz Fly On You'nun ardından kemanist Hugh Marsh konuğumuz olacak. Hans Merden, Iggy Pop'a çok geniş bir yerpazedeki müzisyenle çalışan ve birçok soundtrack'e can veren Marsh'ın yeni uzunçaları... ...Biolin Vocations'dan seçtiğimiz The Solo, Non-Solary ilk dinleyişte... ...her ne kadar keman kulağı bir süs olarak gelse de aslında parça tüm albüm gibi sadece keman ve efekt pedalları ile tek oturuşta kaydedilmiş... Bu eserin ardındansa Anya Enerut ve Sofio Alramal Sturdza'nın Stockholm menşeli Orphan M projesinin sinist müziğine atonal uğultular ve kasvetli ile karanlık bir yaklaşım getirdiği The Practice of Surrender kaydından Marked gelecek. Her ne kadar kranet coverları sayesinde bir miktar adını duyurmuş olsa da New York menşeli müzisyen Gleb Kanasevich'in özgün yaratıları yeterince bilinirliğe sahip değil. Ee, müzisyenin yeni kaydı ısılayıp bunu değiştirmeyecek gibi zira Kanasevich'in ağızlıksız icra ettiği çalgısından dökülen sesler gitar amfilerinden geçerek beyaz sese dönüşüyor ve ürkütücü bir hal alıyor. Bu enfes albümün kapılışına yer alan Mantle'dan seçtiğimiz bir kesitin ardından İran menşeli Paris sakini, Nima Orkiane ve Sara Bigdeli Şamlu'dan müteşekkil Drone ikilisi 90 Antiop konumuz olacak. Ee, i̇kili bir üçlemenin ikinci halkası olan Nosibo kayıtlarında kendi deyişleriyle mekan ve zamandaki yerlerinden vazgeçip kendilerini bilinçli bir şekilde bilinçsizlik haline salan varlıkların öykülerini anlatmakta. Ee, bu albümden seçtiğimiz parça ise Living Through Sleeping Through. so lost but here, where does this light end, where will the dark begin, I'm quite unaware of the outside and within. Subnianlı müzisyen Ziga Jenko'nun e, Z projesiyle devam ediyoruz. Kendi yanında kavrulan isim piyano melodilerini gitar efektleriyle yoğurup yankılar ve sample'larla işleyerek çoğunlukla doğaçlama bir şekilde yaratılmış ses manzaralarını imzalatmakta. E, bu türde yeni eserlerini ihtiva eden Noispa müzik kaydından kulak vereceğimiz Climbing to Yourself'ın ardından e, yeni uzunçaları La Maison de la Mort'ta dans müziğinden ambiyansa geçiş yapan Rus prodüktör Pavel Milyakov seçkimizde yer alacak. Her biri çok sınırlı sayıda müzikal öğeden inşa edilen ve son derece minimalist eserlerden oluşan albüm. Milyakov'un sese heykeltraş bağrı yaklaşımı sayesinde tekerrürden uzaklaşıp hissi anlara alan açmakta. Bu kayıtta yer alan reverb'lere yatırılmış synth tanılarından ibaret FFF birazdan açık radyoda olacak. Stoiklü müzisyen Nate Young, en çok üyesi olduğu noise dünyasının önde gelen oluşumlarından Wolf Eyes aracılığıyla tanınmakta. E, 4 albümlük regression serisinin akabinde 6 senelik bir aradan sonra ilk defa bir uzun çalarla ses verdi Young. Bilindik çalgıları ve alışıldık sesleri ters yüz ederek ejnebi işitsel dünyalar yaratma kabiliyetinden bir şey yitirmediğine devamı gelecek bir serinin ilk halkası olan Volume 1: Dilemmas of Identity uzunçalarında gösteren müzisyen bu kayıttan seçtiğimiz Vents of Blue'da piyano ve pedal steel gitar arasında şifreli bir iletişim kurmuş. Ee, onu takip ve misafir edeceğimiz Bjarne Gunnarsson ise drone sesleri, çıtırtılar, hışırtılar, gurultular ve statik gürültülerin yankılandığı yine en az o kadar esrarengiz bir işitsel dünyada gezinmekte. Ee, müzisyenin Tartaruga etiketini yayınladığı Lure kısaçalarında yer alan Aperture ile birazdan seçkimize devam edeceğiz. Kapanışta İranlı deneysel müzisyen Siavash Amini ile şair ve spoken word sanatçısı Matt Finley arasında ortaklığa yer veriyoruz. E, Amini'nin yaylı çalgıları sentezleyip yarattığı elektroakustik ses yatakları üzerinde Finley'in bilinç akışı ile gençlik hatıraları arasında dolaştığı Second Shift albümü bir önceki müşterek kayıtları Gospel'in devamı niteliğinde. E, biz de bu kayda ismini veren eserden bir kesitle bu gecelik veda edeceğiz. Program kayıtlarına Unut Melek adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.